Sisli Yollar Yazan Hidayet Sayın Reji Ersan Uysal Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan Sanatçılar Nimet Celile Toyon Uysal Murat Nüvit Özdoğru Selma Candan Teksoy Metin Ersan Uysal Olgun Savaş Dinçel Bir Adam Göknan Mete Başım çatlayacak sanki Bütün gece uyumadım Farkındayım Üstelik farkındasın Anlamadım Her zamanki gibi bir şey anlamazsın zaten Allah Allah Sen bugün solundan mı kalktın Allah aşkına Böyle dikine dikine konuşmadın ne gereği var şimdi Dön dön dön Sabah olmak bilmedi Yanımda da her şeyin farkında olduğu halde Neyin var demeyen bir adam Peki peki öyle olsun Ama sabah sabah sigara içmem senin yerinde olsam Sen benim içimden geçenleri bir bile bilsen Sen kendini kendi kuşkularımla zehirliyorsun Nimet At içinden şu vesveseleri diyorum sana Silkin biraz Nasıl atayım nasıl silkiniyim Benim aradığım bu değildi ki hayattan Hep daha fazlasını istedim Sen de eline geçen fırsatları Budalaca heder ettiğini inkar edemezsin herhalde Bize göre değildi onlar Bize göre değilmiş 25 sene bu bütün gençliğimin tatlı hayallerimin bulunduğu 25 sene sen bunu elinde çanta sabah gidip akşam gelmekle doldurdun. Her Allah'ın günü hiç bıkmadan okulla ev arasında mekik dokudun. Ben de burada hep bekledim. Neyi bekledim? Ben pişman değilim. Şerefimle yaşadım, şerefimle emekli oldum. Binlerce öğrenci yetiştirdim. İçlerinde senatörlere, bakanlara varıncaya kadar binlerce gelimde en ufak bir leke yok gezmek mi istedim Gelecek sene bir şey mi alacaktım gelecek sene hep gelecek sene yüzlerce gelecek sene daha kaldı mı geleceksenen ben elimde avucumda kalana bakarım Hani iyi günler geçirdiğimizi görmezden mi geliyorsun ömür boyunca çektiğim para sıkıntısı mı gürültüler uykusuz geçen günler mi bu dört duvar mı hangi iyi günler Ben sana saraylar vaat etmedim Nimet Hayatımızın gidişini değiştirecek insan üstü gücüm yoktu benim. Daha fazlasını yapamaz Oysa amcam yardım elini uzatmıştı bize. Beni dinleseydin zengin olup gitmiştik. Amcam milyoner oldu biz. İşimi sevmemi kusur olarak mı görüyorsun? Bizim tek eksiğimiz ne biliyor musun? Birbirimizi anlamadık. Ben kendi payıma düşeni yaptım. Oysa sen evlenirken kendini bana pahalıya sattın. Neysem öyle göründüm sana. İki yüzlü davrandığımı söyleyemezsin Ömrünü fısırık bir memur olarak geçireceğini Söyleseydin öyleyse Benim genç kızlık hülyalarımla oynamaya hakkım var mıydı <gülüyor> İhmet, rica ederim kapat artık Gerçekten öteye bir adım yol alamayız En önemlisi hatta en zoru Kendi hayatımızı yaşamak Güç de olsa elimizdekiyle yetinmek Hakkını vermek onun Hakkını verdim mi sanıyorsun Arkanda ne kaldı kendini oyalayacak. Ne kadar soğuk ve katı görünürse görünsün... ...herkes elindekinin kıymetini bilmeli. Sen elindekine hiç bakmadın. En büyük eksiğin bu oldu. Baksaydım ne bulacaktım sanki? Bir tip tükenmek bilmez roman taslaklarından... ...gazetelerden... ...önüne koyup saatlerce üstünde oyalandığın... ...öğrenci karnelerinden başını kaldırdığında ...beni anlamaya kalktın mı sanki... Gençliğimi bu karanlık odalarda azar azar Yitirdiğim halde ne verdin bana Bir roman yazacaktın Kapış kapış gidecek zengin olacaktık Ödüller alacaktın Seni gerçekten mutlu görmek istediğimi Bunun için çalıştığımı bir bilseydin Hiç olmazsa bu kadarını bilseydin Bilseydim ne olacaktı Kaskatı gerçek ortadayken Her şey bitmiş Yolun sonuna varmışken Ve artık dönüşü yokken Mutlu olabilirdik Birazcık çabay yetecekti buna Kendi yarattığın mutsuzluğun Gözüne o kadar battı ki sonunda kendinden başka herkesin mutlu olduğuna inanmaya başladı Kapatsak iyi olacak İçme şunları İlaçlardan çok şey umma Başım çatlıyor sanki Kahvaltı hazır Metin nerelerde? Nerede olacak antrenmana gitmiştir Bu saatte Hay Allah bu çocuk da çok üzüyor beni Hadi çay solmasın Sen niye oturdun oraya Bir şey yemeyecek misin Canım istemiyor Gene mi şişmanlama korkusu Bırak bu saçmaları Hadi, hadi kızım gel otur geride Canım istemiyor dedim ya baba Hep bir yana çekersiniz zaten Hiç içime sindirmezsiniz Anne rica ederim kim kimi böyle İyi değilim işte anlasanıza Kim kimi anladı ki sanki Biraz etrafına bak anne bu kadar bencil olma Ben mi bencil oldum Sen Yapılacak bir şey biliyorsan yap. Kurtar kendini. Git birini bul evlen. Nimet bu kadar da fazla ama. Ne yapmam gerek nasıl yapmam gerek. Onu söyleyin öyleyse. Sana yakışanı yap anne. Bir anneye yakışanı yap. Bir anneye yakışanı. Evet evet bir şeye üzülüyorsun sen. Akşam da yemek yemedin. Hiç adetin olmadığı halde erken de yattın. Gözlerini hep bizden kaçırıyorsun. Küsmüş gibisin. İnadına da susuyorsun. Bir şey yok baba. Öyle olsun öyle olsun. Bankada iş çok muydu? Ha? Evet yoruldum. Biraz da sinirlerim bozuk galiba. Acaba annen için demek istiyorum. E, e, ne yapmamı isterdin? Ben bunu bilemem ki baba. İnanır mısın elimden gelen her şeyi yaptım. Ama her şeyi. Biliyorum. Anlayabildiğim kadarını. Annenin aradığı mutlulukla eli altındaki mutluluk arasında... ...kıl payı fark vardı. O bunu gözünde büyük Türkçe büyüktü Başı hep yukarılarda. Doruklardaydı. Bastığı yer başkaydı, yaşadığı yer başka. <gülüyor> Belki gezmek, dinlenmek iyi gelecek anneme. Evet. Ben de bunu düşünüyorum zaten. Diyorum ki... ...bu yaz güzel bir Akdeniz gezisi yapalım. <gülüyor> o o zaman da para meselesi gene karşımıza dikilmeyecek. Dikilmeyecek. Evet. Bir sürprizim var. Biraz <gülüyor> daha bekle. Yoksa yoksa son romanın mı baba? Nasıl bildin? Başka ne olabilir ki? Söz aramızda çok beğenildi. Cevdet Bey en sonunda bombayı patlatacaksın dedi. <gülüyor> <Ay>, Sahi mi? <gülüyor> Bir gün başaracağına inanıyordum baba. <gülüyor> ee... Alo? Evet benim. Evet. Aa siz misiniz bir mi kahraman? Teşekkür ederim. Siz? Doğum günümü sermanın mı? Evet, teşekkür ederim. Buyurun, buyurun bekleriz. Çok üzüldüm buna. Doğum gününün olduğunu neden söylemedin bize? Önemi yok baba. Hay Allah, nasıl da unuttuk. Öyle dündü değil mi? Geldi geçti. Unuttum bile. El hatırlardan bir hatırlamazsak ha beyim, güzel kızım başla biz olmaz mı? Ben şimdi gider biraz otoberi alır gelirim. Hep birlikte güzelce kutlarız. Bu rahat rahat milli takıma girerim bu sene Fazla ümitlenme Ne yani iş yok mu demek istiyorsun? Benim bir şey dediğim yok aslanım Ben olduğum odası futbolu sevmem zaten Sev sevme ama beni küçümseyemezsin Takımın göz bebeğiyim ben Göreceksin adından en çok söz ettirecek futbolcuk ben olacağım transferde Ha sahibim Dersler nasıl gidiyor? Dersler, ders dedim ve kurdeşen oluyorum bende Bence meslek bile değil bu futbol Gençliğinde adamın posasını çıkarırlar. 25'ine geldi mi yaşlandı işe yaramaz diye bir köşeye atarlar. Bu değil mi? Senin aklın o kadarına erer yavrum. Sen git de babanın fabrikasına şimdiden kurul. Benim babam emekli öğretmen. Başımı kurtarmam gerek. Böyle mi kurtaracaksın başını boşver canım. Neresinden bakarsan bak iki kere 2 4 ediyor işte. Çıtı nasıl? Allah cezasını versin. Biraz da bu işlerde becerikli olsa oğlum. Sen benim için üzme tatlı canını. Benimkine ne dedim biliyor musun? Bak bu yani. haftaki maşa gelirsen golün nasıl atıldığını gösteririm sana. 90'dan mıhlamazsam adam diyelim. Yirmi Üç Yirmi dört yirmi Her gün bir fazla Bir gün yüzü tamamlarsam hiç şaşma ama sandalye kaldırmakla her şey bitiyor mu? Biraz da derslerine çalışsana Ders ders insanın hevesini kursağında bırakırsınız Andiklenecek birini arıyorsan ben yok İyi bir transfer yapayım da o zaman görürsün sen Ya yapamazsan? O zaman kıymet bilen bir yere giderim ben de Neresi olursa olsun giderim Avrupa, Amerika, Hawaii <gülüyor> Ne sandın küçük hanım? Bankada buyurun efendim Güle güle efendim gene bekleriz efendim Demeye benzemez bu iş Aman akıllıya bak sen kim bilir kafanda neler kuruyorsun Deniz, danslar, plajlar Esmer yarı çıplak kızlar Yalan mı ha? Sen olay et bakalım bir gün sana senin gibilere diyeceğim ki Ne haber? İnadına nanik yaparak hem de <gülüyor> Bak sen hiç güleceğim yoktu Böyle yapa yapa beni de babama benzetmek istiyorsunuz ama yağma yok Bu küçük görmelerle, bu yukarıdan bakmalarla bitirdiniz adamı. Fakat benim ayağımı kaydıramayacaksınız. Sen neler söylüyorsun Allah sen? Kendi kendine vur vur edip duracağını aç da beni dinle. Babamın yeni romanını çok beğenmişler. Annem inansıydı, çoktan başaracaktı bunu. İnsanı adam eden yakınlarıdır, çevresidir. Oo, neler biliyorsun sen böyle? Yalan mı? Annemin halini beğeniyor musun sen? Ne kendine aldırdığı var ne bizlere. Gecenin ortasında kalkıp oturuyor, günün bu saatinde de uyuyor. Nedir? Ne olacak bunun sonu? Hasta mısın? Değilim. İyi misin? Değilim. Sence kabahatli yalnız annem mi? Bunu mu demek istiyorsun? Kabahat belki de hepimizde. Belki de güçsüzlüğümüzde. Sertliğimizde, yumuşaklığımızda, boyun büküşümüzde. Belki de... Ne bileyim ben birçok şeyde işte. Ama annem isteseydi... Ne isteseydi anne Hiç. Sen bu Hadi üşümüyor musun oğlum? Ben donuyorum. Hasta mısın? Hasta mıyım? Yok değilim galiba Başının ağrısı Geçmiş gibi Geçmemiş gibi Kendine hiç bakmıyorsun anne Ne yapayım Sanki inadına bir şeyler yapmak istiyorsun Bakışlarınla davranışlarınla hepimizi suçluyorsun Buna hakkın yok anne Ne yapmak istiyorsan bizde bilelim İstersen bir doktora gidelim Doktoru da nereden çıkarıyorsun Zorla hastana edeceksin beni Belli ki yaşlandım Çok yaşlandım Hiç de değil Daha 45'inde bile değilsin Bu halini hiç beğenmiyorum anne Ben beğeniyor muyum sanki Neden kendine bir çeki düzen vermiyorsun öyleyse Ne yapmamı istiyorsun yavrum Bilmiyorum ama bir şeyler yapmalısın artık Gördünüz mü Hiçbiriniz bilmiyorsunuz Sanki benden çok uzaklarda yaşıyorsunuz Şu Metin'in hali çok üzüyor beni. Bu yaşta böyle derbeder olması hiç iyi değil. Bak sen kendine bakmasını biliyorsun. Karşındakine güven veriyorsun. Teşekkür ederim. Toptan çok şey umuyor bu çocuk. Sonunda ne geçecek eline? Hiç bildiği yok. Arkadaşısın konuş onunla. Aklını çelmeye çalış. İyi ama beni dinlemiyor ki. Böyle giderse babası gibi sonunda bir şey olamayacak. Anlamadım. Çocuklarımı düşünmemin zamanı geldi de geçiyor oğlum. Ama büyüdükçe benden uzaklaşıyorlar. Oysa dizime oturdukları... Boynuma sarıldıkları zamanlar... Her neyse... E, ben bir boşluk var yavrum. İçimde bir eziklik var. Anlatılması güç bir şey. Çocuklarımın çok mutlu olmalarını istiyorum. Zamanında fırsatları kullanmalarını istiyorum. E, fırsatları mı dediniz? İnsan eline geçen fırsatları değerlendiremezse... Sonunda böyle benim gibi... Elleri açık kalır. E, ama... Böyle demekle... Kızım Selma Pırlanta gibi bir kızdır. Arkadaşlığınızı, birbirinizden hoşlandığınızı biliyorum. Bütün dileğim onun mutlu olması. Benim durumuma düşmesini istemem. <gülüyor> Doğrusu ben... Bunları kimseye söyleyememek ne kötü. Çocuklarına, eşine, dostuna... Öh kocana... Sanki kader çevreme kalın bir duvar veriyor. Ben... Sadece yalnızlığımı yaşıyorum şimdi. Onunla balaya gitmene babam izin verdi mi? Neden vermesin? Babam senin gibi geri kafalı mı? Babanızın sizleri görecek halimi var. O büyük işler peşinde. Anne babamla alay mı ediyorsun şimdi de. Bu olgun gibi züppelerin hepsini tanırım ben. Arkadaşındı. Züppe mi oldu? <gülüyor> anne bu işlerin altından hep çapan oğlu çıkmıştır. Unutma bu sözümü. Çapan senin kafanın içinde. Ondan böyle kuduruyorsun. Yok be. Yeni açılmış gazoz gibi köpüreceğine sözdün de bir kerecik <gülüyor> Çocuklar zaten can burnumun ucunda başlamayın gene canım. Şuna baksana anne. kala İyi canım iyi. Ne yaparsan yap. İnsan ablasıyla nasıl konuşacağını bilmeli artık. Öyle mi? Siz adamı deli edersiniz. Bakın kapıya. Aa, işte. Ay, Ay, düştü işte Kazık gibi ne dikilip duruyorsunuz orada Ne oldu gene ha, bir, şey yok baba, bir şey Benim yok. ilacımı aldın mı İlacım bitmiş miydi Boş kutuyu attığımı görmüştüm Ama bu getirdiğin ıvır zıvır daha önemli Başkaları daha önemli Nimet rica ederim Çok rica ederim başkalar için almadım bunları Hiç yaptığımız şey değildi de Selma'nın doğum gününü unutmuşuz Bugün He? Kaçı Öyle ya unutulmuş Daha neler Unutulacak bakalım Allah Allah ne olurmuş unutulunca Deminden beri buna mı tavir ediyormuş Aspam Ben kendi doğum günümü çoktan Unuttum onunki de bir kerecik unutuluversin Ne çıkar yani Anlamam bunun dırdırından bıktım usandım artık be. O kaçışıyor <gülüyor> Küsersen küs ve o Sen böyle şeylerden hoşlanmıyorsun oğlum Ama ablan haklı ilk defa unutuyorsun O da alışsın Karışma sen Anne karışma deyip durma Allah'ını seversen Ben neyim bu evde korkulukluyum yani Konuşturmuyorsunuz sevmiyorsunuz Beğenmiyorum bu evin havasını Rica ederim artık bir şeyler yapın Bir şeyler yapın istiyor bu çocuk bir anlasam gün geçtikçe bizden uzaklaşıyorlar hiç ilgilenmiyorsun onlarla hiç bak nimet ne olur biraz destek ol bana değişik davranışlarla onları şaşırtıyoruz artık ortak bir tutumumuz olmalı el ele vermeliyiz bir şeyler yapmalıyız onlar için geç kaldık ama yapmak zorundayız bunu geç çok geç hele bu metin artık yaşlanıyoruz birbirimize daha çok ihtiyacımız var Bize hiçbir şey kazandırmayan tartışmaları artık bırakalım. Başım kurşun gibi ağır. Romanımı basmaya karar verdiler. Sürpriz yapacaktım ama bekleyemedim işte. Fazla bir para getirmese de güzel bir tatil yaptırır bize. Önce kendimi toplamam gerek. Biraz hoşgörü, biraz gevşeme. Her şeyin düzelmesine yetecek inem. <Gülüyor> Alo. Buyurun. Evet benim. Ha siz misiniz Cemil Bey? Teşekkür ederim. Ya. E, hani beğenilmişti, basılacaktı. Evet anne. Teşekkür ederim. Sahnenin yeniden oynanacağını biliyordu. 25 yılda bilmem kaç kere oynadık bunu Çocuk gibi oyalandık Hala oyalanıyoruz Ama bitti artık Benim için bitti Yapmak istediğimi demek istediğimi anlamıyorlar Küçük bir fırsat vermedim ben. Biraz param olsaydı ah, Gösterdim ben onu Hala anlamak istemiyorsun İnanmak istemiyorsun oh, haklısın, haklısın. ne diyebilirim Ama hala başaracağıma inanıyorum Alo, buyrun Seni arıyorum Alo, evet Ben Nimet İlk'ten Aman Allah'ım Ne diyorsunuz? Ne zaman? İkisi de Çok Çok şey bu Ben Hemen gelirim Erola ne var? Amcamla Hı? Yenge Hı? Araba kazasında Bu yaştaki erkek çocuklar böyle şeyler yıkar Ne gibi şeyler? Onunla buluştuğunuzu görmüş olabilir Kiminle buluşuyormuşum ben? <gülüyor> Bilmezlikten gelme Allah aşkına Nimet kapat bu konuyu rica ederim Aranızda her şey bitti mi yoksa? Kaç kere söyledim sana mükerremle ne gençliğimde ne de şimdi Senin anladığın şekilde kötü bir ilişkimiz olmadı Ölen kocası da kardeşi de en yakın arkadaşımdı biliyorsun bunu <gülüyor> Neden ikili bir burnusu öne sürüp beni sinirlendiriyorsun anlamıyorum Neyse hem neyse ben zaten unuttum Çok insafsızsın Onu o Selma'nın doğum günündeki olaydan sonra hiç görmedim <gülüyor> Görecek yüzüm de kalmadı Onun onurunu kırmak isterken benimkimi ayaktan altına aldım <gülüyor> Murat bırak şimdi bunları Böyle sürtüklerin ne olduğunu bilirim ben Sürtük değil o Hiçbir zamanda olmadı Bak nasıl kızıp bağırıyorsun Ona toz kondurmuyor sonra da aramızda hiçbir şey yok diyorsun Hıh <gülüyor> Bazen o kadar anlayışsız oluyorsun ki Neden böyle yapıyorsun anlayamıyorum Ne eksiğin var evladım Hı? Evde rahatın iyi İstediğin kadar para veriyorum Neden derslerin üstüne düşmüyorsun evet, Söyle oğlum Bunların bir anlamı, bir sebebi varsa söyle. Bir şeyim yok dedim baba. İlle de bir yalan mı uydurmam gerek? İyiyim, keyfim yerimde. Neşem, iştahım hepsi iyi. Yöneticilerle alan daha düzelmedi mi? Allah kahretsin hepsini. Kahretsin inşallah. Fakat takımı almıyorlar diye sinirlenmen doğru değil. Aldırdığım yok. Ama bana dudak bükenleri pişmanız için. Şu topu bu baba, çocuğun kafasına paşa. sokanların Allah canını alsın. Bak oğlum artık büyüyeceğim. İleride arkadaşlarının doktor, mühendis olduğunu görünce daha çok üzüleceksin. Sen her şeyden zevk alacak çağdasın. İyi futbol oynamıyorsun diye... ...kimse seni ayıplamaz ama... Baba <gülüyor> görsen ne beceriksizler var... ...rahatça oynuyorlar takımda... ...beni harcamak, unutturmak istiyorlar... Bunu neden mesele yapıyorsun yavrum? Öf anne, anlamıyorsun, hiç anlamadın zaten... Neyi anlamıyorum oğlum? Ne olursa olsun iyi futbol oynadığımı göstereceğim onlara... ...bunu yapamazsam ölürüm... Tıpkı babana benziyorsun... ...sonunda da onun durumuna düşeceksin... ...ne kendini düşünüyorsun <gülüyor> ne de bizleri... Babanın nesi varmış anne... ...ne dediğini kulağın duyuyor mu senin... Hem sizden bir şey istediğim var mı benim Niye sorguya çekip duruyorsunuz beni Neden azarlıyorsunuz Ne yapsam ne etsem boş Ben seni düşünüyorum oğlum Benim kendimi düşündüğüm yok artık Beni düşünme sen kendini düşün anne Ben başımın çaresine bakarım Amcanın mirasıyla zengin oldun Artık para sıkıntın olmadığına göre Neden daha sevinçli değilsin Neden gülmüyor Eskiden hep bu geçim sıkıntısını öne sürmez miydin Allahım bu çocukların derdi Çıkıp, hava alacağım. Bak oğlum. Her şeyi iki arkadaş gibi konuşalım senden Tamam mı? Kız arkadaşın var mı? Yok. Neden yok? Bu yaşta insanın bir kız arkadaşı olmalı. Yok dedim baba. Geçip tozmalı, gülmeli, eğlenmelisin. Kızınıza da aynı öğütleri veriyorsunuz anlaşılan. A Anlamadım. Yani Olgun'la arkadaşlıklarına engel olmamı mı istiyorsun yoksa? Size tuhaf gelmiyor mu bu durum? Şimdi hep böyle sen de biliyorsun oğlum. Kaç aydır köşe kapmacı oyunlarından bıktım usandım artık. Ablanın evlenme çağı geldi. Bazı şeyleri hoş görmek zorundayız. O çocuğu tanırım evlenmeyecek onunla. Herhalde yanılmış olacaksın. Benim anladığıma göre aklı başında bir çocuk Olgun. Hukukta okuyor. Ee, babasını da tanıyorum. Öyle olsun. Sonunda kim kime hesap verecek Bakalım. Görürler diye de çekinmiyorsun Aldırma kimsenin kimseye gözü görmez burada Peki ne zaman bitecek bunlar Herkesten kaçıp duracak mıyız böyle Neden kaçacakmışız Nişan için babama söyledim Fakülteyi bitirmeden olmaz diyor Ay, Fakülte mi sen ne dedin Başver ben onu kafese koyarım canım Neşem kaçtı kendine yani. Sen de en ufak bir şey olduğumu somurtuyorsun Şimdi de böyle diyorsun Benim diken üstünde oturduğumu bilmiyor musun sen Ne yapayım yavrum Herkesin geçtiği yoldan geçiyoruz bizde Bana inanıyor musun? İnanmıyor musun? Sen onu söyle. inanıyorum e, Tamam ama ötesine kulak asma sen. Metin'in dırdırına da aldırma. Hadi gül artık bırak bu suratı. Aa, Olgun neden böylesin sen? Nasıl? İri dikenli güllere benziyorum. <gülüyor> sen dikenine bakıp sızlanacağına bir gülün olduğu için sevilsene. Aman gediğine koymakta da birebir sınav. <gülüyor> Demek romanını kendin bastırdın. Evet. Satış iyi gidiyor mu bari? İyi, çok iyi. Bak buna sevindim. Oysa bana baskı masrafını zor çıkarır dediler. Yok yani e, pek o kadar iyi değilse de fena da sayılmaz. Ben e, olgun hakkında konuşacaktım. Olgun hakkında mı? Hayrola? İki baba olarak durumlarını karşılıklı konuşmamız gerek. Ne demek istediğini anlamadım Murat'cığım. Biliyorsun benim Selma ile konuşuyorlar. Öyle mi? Bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Oğlumun kız arkadaşları ile ilgilenip onunla yüz göz olmak istemem dostum. İyi ama yakında nişanlanacağını söylemiş. Yok canım. <gülüyor> söylemiş ha. Bak hele Ben de senin bu konuda ne düşündüğünü bilmek istedim Peki peki Oğluma söylerim bir daha görüşmesin kızımla <gülüyor> Oldu mu? Yo, yo. yani ben, ben bunu demek istememiştim Belki de hakkımız yok buna Nasıl yok canım Oğlumun böyle erkenden tongaya basmasına göz yumamam ya Yok yani... yok yo, Güce Kızınla ilgisi yok bu sözümün Kendisini yakından tanımam bile Ama Olgun'un okulu daha bitmedi Arkasından askerliği var Sonunda onu bu şirketin başına geçirmek istiyorum Erkenden evlenirse ayağa dökezler düşer Bilmem beni anlıyor musun Murat'cığım O da seni seviyor mu? Onu bir bilsem Ama sevdiğini sanıyorum Demek hala güvenin yok Evlenmekten söz etmiyor mu hiç? Babası fakülteyi bitirmeden evlenmesini istemiyor ha, Böyle deyince sakın sen yalvarma Alttan alma Kozlarını elinden kaçırma Kozlar mı dedin? Bir kız için hüner kozlarını iyi kullanabilmek Beni aldatacağını sanmıyorum anne Aldatmayan erkek yoktur kızım Bunu sok kafana Yok mudur Her erkek aldatır Ağzıyla davranışıyla fırsat bulduğumu aldatır <gülüyor> Diyelim ki babam Babam da mı? Babanı melek sanıyorsun değil Aa, mi? Sus anne böyle şeyleri konuşmak istemiyorum Bugüne kadar sizden gizlemek için hep sustum Ama öğrener artık yo, inanmam buna olamaz Olamaz mı? Hani ay kadar önce. Senin doğum gününde evimize gelmişti ya. Mükerem Hanım. Yok dünyada inanmam. Sen de masanın altında keletlenmiş ellerini görsek. Ne sus artık. İnanmıyorum bu masala. Masal değil mi? 55 yaşında bir adamın kendi evinde benim sizlerin önünüzde böyle davranması gerçekten masal gibiydi. Kavga çıkmıştı hatırlıyorum. Ne yapayım daha fazla dayanamadım. Şimdi anladın mı babanı? Erkeklerin Ayy. hepsi böyledir işte. Allah'a. Böyle erkeklerin eşleri nasıl öcalacaklar Neler diyorsun anne Daha 17'sindeyken pırıl pırıl bir çocuk istemişti beni Babam gözüm tutmadı bu oğlanı demişti Oysa başarılı bir hayatı oldu İçimde bir şeyler cız eder düşündükçe Anne neden bana bunları anlatıyorsun Neden Dinle O zamanlar herkes döner döner bakardı bana Öylesine havalıydım Sonunda babanla evlendik Her şey bitti Beni anlayamazsın ki Şimdi param var ama hiçbir şeyden zevk alamıyorum artık Gezip dolaşıyorum istediğimi alıyorum Ama içimde hep bir boşluk Bir düğüm Sanki bir şey unutmuşum Sanki yanlayak yürüyorum Sanki herkes bana bakıyor Böyle öyle bir şey Bazen sokakta Üstümde elbise yokmuş gibi oluyorum İrkiliyorum Ne yapmalıyım diye kendi kendime söylenip duruyorum Besbelli sinirlerim bozuk Hayır Sana anlatmak istediğim bu değil Başka bambaşka şeyler Ama derleyip toparlayamıyorum Anla beni işte Seni aldatacağını sanmıyorsan Bu sana bir hata işletmesin kızım Çocuğu gözüm tutmuyor demiştim sana Kimden söz ediyorsun Olgundan Yalan söylüyorum Yalan mı anlamadım Babasıyla görüştüm Artık bu işi burada Kesmenin zamanı geldi Neler söylüyorsun sen birbirlerini severlerken Öyleyse bırakalım aldanmakta devam mı evet. et Olamaz bu Beni seviyor Sana git görüş diyen oldu mu Neden kurcaladın bu meseleyi sanki? Baba olduğun yeni mi aklına geldi? Neymet rica ederim sus artık! Ne dediğini kulağın duyuyor mu senin? Babası istemiyor diyorum hala anlamıyor musun? Babasını dinleyecek mi bakalım? Sen neden durup dururken aralarını bozuyorsun? Zaten hep böylesin! El attığın her şeyi dağıtıyorsun! İşte sittin sene bastıramadığın romanını benim paramla bastırdığında ne oldu? Neden yapıyorsun bunu neden? Pişmiş aşağı su katmakta birebirsin! Fidana elindeyse kurutuyorsun! Yeter artık! Benim de sabrım tükeniyor! Sandığın gibi uğursuz bir yaratık değilim ben! Sen bir şey yapmak istiyorsan her şeyden önce kendini değiştir! Yoksa her şeyi kendinle birlikte hepimizi batağa çekiyorsun! Neden bizim de bir arabamız olmasın? Başında kavak yerleri esiyor. Alt tarafı ne ki? Ivırı zıvırı ile altmış geliyor. Ne olacak bunun sonu oğlum? Neyin sonu ne olacak? Bırak sebze şimdi. İyi canım almazsan alma. Otur sıcacık paralarının üstüne de çoğalsın. Ne oluyor yani? Ne yapmak istiyorsun? Ne <gülüyor> yapmak istiyorum? Bir de sen mi başladın? Babana dil döktüğüm yetmemiş gibi bir de sen mi? Babamı neden karıştırıyorsun iki de bir? Neden kötülüyorsun onu? Eline ne geçiyor? İyi iyi iyi. Hepiniz de babanızı göklerde görüyorsunuz Melek sanki Cana var mı yoksa daha ne yapsın Bu davranışlarla babamı yıktınız şimdi sıra bende Ulan körler Biraz da benim arada nasıl kaynayıp gittiğimi Görsenize Sizin için çırpındım bugüne kadar Boşuna olduğunu şimdi anlıyorum Boşuna olan ne Her eve gelişimde bir kavga ile karşıladınız beni Hiçbir zaman hiçbir şeyime aferin demediniz Ne yaptımsa kötülediniz Hep azarladınız hep susturdunuz Şimdi de babam babam babam o senin kocandır daha biz yokken bile kocandı Sonra da bizden saygı bekliyorsunuz Siz bize saygıyı öğrettiniz mi? Şimdiye kadar ne verdiniz bize anne? Bir apartmanın 5 katında oturmak Şehrin en güzel yerinde yaşamak Zengin olmak Bunlar hiçbir şey değil Evet değil. Son zamanlarda bir de böyle giyinip Tek başına gezmeler çıktı Hangimizin nerede ne halt ettiği belli değil Bu ne biçim yaşamak anne? Bitti mi? Hayır bitmedi yanımda on param yok Bize dilenciler gibi para isletmekten zevk alıyorsun param neden ortada değil Sen neden aramızda değilsin anne Paranın yarısı suyunu çekti bile Al şunu Arkasından gelmeyince Daha olsa dayanmaz Yalnız şunu sok kafana Ben kötü bir anne olmadım O söylediklerinin hiçbirine ben sebep olmadım Ben suçlu peşinde değilim anne Ben güzel günlerin özlemi içindeyim Ne olur biraz kendimiz olup Bastığımız yerde yaşayabilseydik ha işte o da başka telden çalıyor. Bu ev ayrı ülkelerden gelişi güzel toplanıp getirilmiş. Yabancı kişilerle dolu Aa, sanki. sana ne? Sen de başımıza filozof kesildin ama. Peki bu havada gerekli birliği kim kuracak aramızda? Ana babanın yapamadığını kim yapacak? Uzatma artık. Bu söz burada kapansın. Şu pencere önündeki halili bir görsen, çok mu gecikti hazret? Senden sorulma. Teşekkür Neden söz verdiğin saatte gelmiyorsun? Aa olur mu hayatım? Ben bütün umudumu sana bağladım hayatım. Gel, gel, gel, gel, artık Bizim evde de bir loud story yaşanıyor. Anam be. Kapa ince lenizi. Ya abi çıldırtmak işten değil. İşine gelmedi mi? Ağla, bağır tamam. Sulu göz sen de. Bir şey sandın, takıldın ozük benim peşimde. Sus artık. Susuyorum sana. Sus! Ya. İyi oldu bu tokatlar. Artık dilediğini yapabilirsin. Güzel olduğunuzun farkında değil misiniz? Güzeldim. Çok eskiden. Hala da güzelsiniz. Bence kadın her zaman güzeldir. Evlisiniz değil mi? Burada fazla kalamam. Titriyorsunuz. Korkudan <gülüyor> mı, heyecandan mı? İki çocuğum var. İkisi de büyüdü. Hı. Ama mutlu değilsiniz. Bana öyle geliyor ki, hiç mutlu olmadınız. Size ne bundan? Daha sizi tanımıyorum bile. Bakın tanımanız gerekirse. Yok, hayır. hayır, kimseyi tanımak istemem. Gidiyorum. Öyle olsun. Ama bir gün içimizden gelen sese boyun eğeceksiniz. Hayır. Bilmiyorum. Geciktim. Bekleyeceğim sizi. Siz beni ne sandınız bu yaştan Siz sonra? Kendinizi gereksiz şeyler arkasına saklıyor. Kendinizle kıyasiye savaşıyorsunuz. Bir daha buralara gelmeyeceğim. Güle güle efendim. Sizi bekleyeceğim. Hayır kızım böyle bir şey yok. Hiç olmadı. Annen her şeyi kafasındaki kalıplara oturtmak istedi. Kendisini kurtarmak istedikçe benim üstüme bastı. Şimdi de sizlere bile hesap vermek zorunda bıraktı beni. Yok ben bu masala zaten inanmamıştım ki baba. Biliyorum kızım. Biliyorum. Gerçekten hepimizde güçlü durumdayız. Bir çıkış yolu bulsaydım bulabilseydim Ne ne olursa olsun. Hah. Ha, hoş geldin anne ne? Hepinize birer hediye aldım Aa, bu, paket bu senin aç bakalım beğenecek misin Ne sersem sersem bakıp duruyorsun ah, Aç hadi aç böyle, Ne bileyim birdenbire şaşırttın bizi Murat anne. bu da senin Bir gömlek bir kravat ee, e, ben, e... Birbirimizi hiç üzmeyelim ne olur Eller gibi birbirimize yardım edelim Anne Sahi mi söylüyorsun Her şeyimi tükettim işte İstediklerimle hiçbirini yapamadım Bak oğlum her şeyi apaçık anlat bana Arkadaş gibi Birini mi seviyorsun? Baba, söyle söyle Bu hale gelmem için herkes el birliği etti Herkes Ne var senin halinde? Bittim işte Kollarım bacaklarım sinirlerim her şeyimle bittim Hayır bitmedin Senin yaşındakiler bitmez tükenmez <gülüyor> Sen daha yeni başlayacaksın Baba bilsen Bilsen neler geçiyor içimden Hadi hadi her şeyi anlat bana dinliyorum. Buradan gitmek istiyorum. Nereye gitmek istiyorsun? Bilmiyorum artık burasını sevmiyorum. Burasını mı bizleri mi? Gitmek istemekten başka bir şey bilmiyorum. Peki nasıl gideceksin? Hangi amaçla gideceksin? Onu da bilmiyorum. Param olsaydı belki bir şeyler bilebilirdim. Benim biraz birikmiş param var. Hepsini sana veririm. Çok iyisin baba. Yalnız söz ver bana liseyi bitireceksin. Ne zaman döneceğimi bilemem. Ama söz veriyorum. Her şeyi bırakıp seninle uğraşacağım. İkimiz el ele verince... ...galiba ben başaramadım oğlum ama... ...sen yalnız değilsin, başaracaksın. Bu havada boğuluyorum sanki. Tıpkı senin boğulduğun gibi. Boğuluyor musun? Benim gibi ha. Boş ver. Erkekler direnmek, güçlü olmak zorundadır. Olan hepimiz oldu. Ne no, Baba ol benimi çekiştiriyorsunuz yoksa? Çekiştirecek halimiz kalmadı galiba... Hep birbirimizden koptuk Koptuk mu? Yani artık beni sevmediğini mi söylemek istiyorsun? Sakın bir daha söyleme bunu Sensiz ne yaparım ben oğlum? ben sizde bizsiz de Gayet güzel olup gidiyorsun anne İçkin gezintilerin Peş peşe yaktığın sigaralar Süslenmelerin Ne yapayım? Kaybettiğim çok gerekli bir şey arıyorum sanki Ama bilmiyorum bu nedir? Sanki onu bulursam rahatlayacağım Onu bulmama birazcık siz de yardım etseniz Belki Ne eksiğin olabilir anne Bak her şeyim var Nasıl bir araba almak istemiştin Almak istiyorum sana Hayır vazgeçtim Gözümün içine bak da konuş Hiçbir şeyi bu kadar yürekten istememiştim O zaman istiyordum şimdi istemiyorum adına böyle davranıyorsun Yani beni sevmek içinden gelmiyor mu Bunu mu demek istiyorsun Anne seni sevmiyorum dedim mi ben şimdi Bütün ümidim sensin benim Beni çok sev yavrum Çok ihtiyacım var bu sevgiye Belki de aradığım bu Kopma benden. Nimet sıkıştırma çocuğu rahat bırak. Neden böyle olduk sanki? Neden uzak dünyaların insanları olduk? Hadi kucakla beni yavrum. Bak yanına gelince fark ettim. Boyunda epey uzamış. Al götür gezdir beni evladım. Ne olur hiç olmazsa bir ay. Anne. Bir hafta. Ona da mı olmaz? Oysa çok önemliydi bu benim için. Çok önemliydi. Tek başıma güç durumdayım diyorum. Anlamıyorsunuz. İyime, galiba biraz dinlensen iyi olacak. Çok yorgun görünüyorsun. Böylesine bitkinim ki. Metin, yavrum. Senden çok şey istedimse bağışla beni. Asıl ben senin için bir şeyler yapabilmeliydim. Bağışla yavrum. Gitsem mi yoksa? Nimet. Kendine gel. Neler sayıklıyorsun sen? Bir haylede içmişsin. Hı. Kendini zehirlemeye mi başladın şimdi de? Hı. Şey... İstersen bir doktora gidelim. Dok Doktor mu? Hayır. hayır. hayır Yardım et ne olur. Beni yalnız bırakma. Seni yalnız bırakan kim? Yalnızlıktan hoşlanan sensin. İstemedim bir şey yapacağım diye ödüm kopuyor. Korkular içimde çöreklenmiş. Yatıyor gülüm. Neler söylüyorsun sen? Herhalde koltukta kendinden geçip kötü bir rüya gördün. Kötü? Çok kötü. Sinirlerin bozuk senin. Ne dersen de yarın bir doktora gideceğiz. Benim şimdi dışarıda bir işim var. İstersen gel birlikte çıkalım. Yok ha? hayır. Git sen. İyi değilsen. İyiyim. Bir şeyim yok. En iyisi uzan biraz içeride. Birkaç saat uyursan kendine gelirsin. Ben dönünce biraz dolaşırız. Tamam. yarabi kararsızlık şu içimdeki iki başlı şeytan ne var ne oldu kızım her şey bitti anne her şey, her şey bitti Öyleyse gider ayak duyma daha iyi İyi canım söyleme söyleme Yalvaracak mıyım sanıyorsun Babam nerede acaba 3 saatim kaldı İçine kocaman bir kurt düştü saklama Evet düştü isteğim buysa oldu başardın Hadi şimdi söyle artık Babam güya aldatıyormuş annemi Heh? Bir bu eksikti Artık gidebilirsin Bu kadarına nasıl dili varabilir Annem çıldırmış Allah kahretsin İşte böyle İster inan ister inanma Alo, ben Metin Efendim Affedersiniz, babam orada mı? Öyle mi? Teşekkür ederim Alo, Murat İkler Bey orada mı efendim? Ben oğluyum Biri haftadır gelmedi mi? ...sırası mıydı şimdi? Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Öğrenebiliyor muyum? Gerçeği öğrenmek istiyorum. Öğreneceğim de. Hoş geldin Aziz'im. Ne var Teşekkür ederim. Ben fazla zamanını almayacağım... ...Kemal Bey. Oğlum Metin hakkında konuşacaktım. Öyle mi? Biliyorsun bu yaştaki çocukların sorunları çok oluyor. Metin gibi çoğu... ...kendini boşlukta kalmış gibi görüyor anlıyor Aslında çok zeki, çok çalışkan bir çocuk. Ama bazı konularda babası olarak ona ışık tutmam gerek. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Büyük bir gaz şirketine müdür yardımcısı almak istiyorlar. Güzel. Buna sevindim. Fakat nasıl söyleyeyim? Ona göre bir iş değil bu. Kendini gösterebileceği bir alanda çalışsın istiyorum. Yani demek istiyorum ki... Onu buraya alamaz mısın Kemal Bey? Sıradan bir işte olabilir. Deneyebilirsin... Oyalansın adam olsun istiyorum İyi ama Beni kırmayacağına inanıyorum Benim sana geldiğimden onun haberi bile yok Yani bir, bir işe yerleşirse her şey düzelecek Nasıl bir iş olursa olsun Adama ihtiyacım yok dostum Hem senin olan biraz dik kafalıymış duyduğuma göre Burada çalışacağını hiç sanmam Dik kafamı ki kim demiş onu Öyle uysaldır ki Biraz düşünsen nasıl olur acaba ha? Başka iş adamı tanımıyorum Çocuğu daha fazla başıboş bırakmak da istemiyorum. Demek istiyorum ki... ...paranın hiç önemi yok. Oğlum için bir şeyler yapmalıyım. Yardım et bana. Dedim ya Muratcığım. Ona uygun bir işi yok ben de. Aklına koymuş uzaklara gitmek istiyorum. Giderse tanınmayacak şekilde dönmesinden korkuyorum. Hatta dönmeyeceğinden korkuyorum. Anla beni. O dediğin şirketteki müdür yardımcılığı... ...galiba bu fırsatı kaçırmamalısın dostum. Ha canım. <gülüyor> Biraz düşünseydin. <gülüyor> düşünseydin mi? <gülüyor> ben öyle uzun boylu düşünmeyi sevmem ki Muratcığım. Uzun boylu düşünseydim bu hale gelebilir miydim ben? Ne o delikanlı? Ülkek tavşan gibi ne bakanıp duruyorsun? Ee, şey birisini arıyorum da. Eee <gülüyor> kimmiş? Bir adam. Bir adam. 50-55 yaşlarında, şakakları beyazlaşmış bir adam, gördünüz mü burada hiç? 50-55 yaşlarında mı? Hı? Hı, hı Kızma canım kızma, hemen öyle suratını asma. Bu senin dediğin gibisinden binlerce adam gördüm ben burada. Her neyse, boşver. Peki kim bu, baban mı yoksa? Aldırma canım, laf olsun diye sordum. Baban olmuş, başka biri olmuş, beni ilgilendirmez. Ee, ben de geçkince birini bekliyorum, bir kadın. Ooo çok toysun sen de, tir tir titriyorsun birader. Şuraya otur da biraz heyecanı yatasın he? Teşekkür ederim. Benimki gelmem dedi ama yüzde yüz gelecek. Neden dersen bitik bir kadın. E, başka çaresi yok. Ha, geldi işte bak. Hoş geldiniz hanımefendi. Annem. Metin. Sen. Keşke ölseydin. Keşke ölseydin. Günde mektup yok İki gün sonra 3 ayda olacak Nerede of. olduğunu bile bilseydik hiç değilse Bize neden yazmadığını Neden böyle davrandığını bir bilsem Valisini bile almadan çıkıp gitti Telefondaki sesi hala aklımda Hep ağlıyordu Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Yavrum benim Biricim Gel artık O küçücük kalbinde bana karşı bu kadar büyük bir kin Nasıl yerleşir Sen ona bir şey demiş miydin? Hayır ne diyebilirim? Aklım almıyor. B bize bu kadar kırılması için bir şeyler geçmiş olmalı. Medina telefonda görüştün bugün. Ha, görüştün mü? Allah'ım. Neredeymiş? Adana'dan telefon etti bankaya. Sesi nasıldı? Yine ağladı mı? Yok. Dur ya. canım <gülüyor> dur sık boğaz etme. Anlatsana bakalım. Nereye dedi? İş bulmuş. İyi mi? Başka benim için bir şey dedi mi? Hayır. Ee... Ama... Hepimizi sorup da seni sormadığına bakılırsa İkinizin arasında bir şey geçtiğini anlamıştım zaten Benim aslan Duygulu oğlum Yakında gelecek mi? Artık bir araya gelemezmişiz öyle söyledi Gidip bulalım onu gerçeği öğrensin O sandı ki Nenden sandı? Hiç Ne oldu bize de söyle nimet Davranışlarımızın aydınlığa kavuşması gerek artık Ben tek başıma giderim Onu bulur her şeyi anlatırım Her şey dediğin ne? Her şey işte beni gerçek yüzümle tanımalı Nasıl bulursun adresi bile yok elimizde Aa, Sordum sordum ama söylemedi Tekrar telefon edinceye kadar beklemek zorundayız Benim bekleyecek halim kalmadı 3 aydır bittim ben çıldırmak üzereyim <gülüyor> Alo Evet Evet mutlaka Olur gelirim Güle güle Kimdi Oydu değil mi Evet Heh. Seni mi çağırıyor Evet Kim çağırıyor Olgun. O, Olgun mu? Gidecek misin? Evet anne. Birbirimize söz verdik. E, nereye gidiyorsunuz? Beni anlamalısın baba. Birkaç günlüğüne bir geziye çıkacağız. kaç günlüğüne bir gezi mi? Sen ne yaptığının farkında mısın? Bu çocuk seni sevseydi babasının bir sözü üzerine kayıplara karışır mıydı? Baba. Her şeyi anlatamam size. Daha nişanlım bile değilken. Sözlüyüz. Çoktandır nişanlı sayılırız. Olacak şey değil. Sen biliyor muydun bu durumu? Aşağı yukarı birbirlerini sevdiklerine göre Böylesi daha iyi bence Neresi daha iyi? Sonu neye varır düşünüyor musunuz? Karışıp da işi tekrar bozacak değilsin herhalde Bu devir böyle Artık çocuk da değiller Ne zaman gidiyorsunuz? Şimdi şimdi mi? Neler dönüyor bu <gülüyor> evde canım? Allah! Sana ne kadar saygılı olduğumu bilirsin Karşı gelmek Aklımın ucundan bile geçmez Karar vermeden önce günlerce düşündüm İnan ki İnan ki böyle davranmak zorundayım Zorunda mısın? Evet Öyleyse birkaç günlüğüne değil temelli gidiyorsun Evet galiba temelli gidiyor Sonunda babasına pek iyi dedirtmek için böyle davranmaya karar verdik Eksiksiz Sizlerin de bulunduğunuz bir düğünle evlenmeyi istemez miydim ben de Ya Valizin hazır <gülüyor> Birinizin üzüntüsü bitmeden birinizinki başlıyor Sanki korkulu bir rüya görüyorum Sanki büyük günahlar işlemiş de Cezasını çekiyorum Metin Sonunda döneceğini biliyordum Nasılsın oğlum Teşekkür ederim baba <gülüyor> Ne dersen de bugüne kadar bir telefon etmeliydin bize Hiç değilse bir kart atmalıydın Olmadı yapamadım Her neyse, Bunları konuşacak çok zamanımız var otur, otur Çok kalmak niyetinde değilim baba Hemen dönmek zorundayım ne, Nereye döneceksin Anneni görmeden mi evet. Ne demek oluyor bu ne, Neden dargınsın annene Her şeyi anlat bana Anlatacak ne var ki baba Neyi değiştirebiliriz ki Sebebi ne olursa olsun ona daralamasın O senin annen Evet annemdi Öldü Böyle konuşamazsın Heyecanlısın bak dudakların titriyor Hadi, Hadi. Ne oldu Ahmet Yarın işçi olarak Hollanda'ya gidiyorum baba İşçi olarak mı? Bütün işlemler tamamlandı Alas aldık demeye geldim Biliyor musun senin gidişin anneni bitirdi Bir de onu görmeden gittiğini öğrenirsen Yapamam baba kalamam Neden? Annen ikide biri o sandı ki deyip duruyor. N nedir bu sen? N ne sandın? Hiç. hiç. Lan nasıl hiç? Hiç işte baba rica ederim. Bak, oğlum yaşlandıkça insanın sinirleri daha bir zayıflıyor. Ben de annen de sizi yanımızdan kaçıracak... Biliyor musun ablan da gitti. Olgun'la evlendi. Buradan kaçıracak bazı hatalar yapmış olabiliriz. Ama artık bütün bu kargaşalığa son vermenin zamanı geldi. Birbirimizi affetmezsek... Kime karşı hoşgörü duyabiliriz? Doktor böyle giderse çıldırabilir dedi annen için. Gençliğinde de söylemişti bunu doktorlar ama sana ilk defa söylüyorum. Bizi bu durumda bırakıp gitmek seni orada rahat bırakacak. Bilmiyorum baba hiçbir şey bilmiyorum. Annen hasta oğlum bildiğin gibi değil. Beni çok aşan bir büyük destek bulmak zorunda. Bu destek sensin. Onu hayata bağlayacak yüzünü güldürecek tek kişi Sensin. Senin kırdıysa bil elinde olmadan yapmıştır bunu. Ben yaşlandım, kuruldum. Yeni durumlarla savaşmak zorunda. Bırakma beni. Baba. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun oğlum? işte gerçeğimizi önüne serdim. Omuz silgip gidecek misin? Bu? Bunu yapacak mısın? Allah kahretsin. Bilmiyorum işte. Gelmemeliydim. Bak. Seni bu evde tutabilmek için... ...neleri göze alırdın bir bilsen... ...ama görüyorum ki... ...gücümü tükettim ben... ...işte... Neymi... ...bak kim geldi... Allah'ım... ...sana bin şükür... ...oğlum güzelim... ...öyle özledim ki seni... Ya ...göz yaşının sırası değil Neymi... ...önce oturalım şöyle sonra da bir güzel yemek yiyelim... ...dışarıda... ...söyledim vaktim yok baba hemen gitmem gerek... ...nereye gideceksin... Hollanda'ya gidecekmiş Hollanda'ya mı? Bu ne demek? Dünyada olmaz Seni bir daha kaybedersem ölürüm ben Neden yüzüme bakmıyorsun oğlum? Yüzüme iyi bak benim Anneni tanımanı istiyorum Baştan beri beni yanlış tanıdın sen oğlum Yalnızlığımı, çaresizliğimi içimde kopan fırtınaları Herkes gibi sen de anlayamadın Oysa beni hayata bağlayan Tek bağ sendin Bazı bakımlardan belki hata ettim Ama bu senin anladığın anlamda suçlar olmadı hiçbir zaman Annen bütün öteki anneler kadar şereflidir senin Şimdi inanmasan da bir gün inanacaksın buna Hala neden susuyorsun oğlum? Taş mı sanıyorsun beni? Yanımda sen varken çocuk gibi seviniyorum Dünyalar benim oluyor Bir saatçik göğsüne kapanıp ağlayabilseydim Belki kavuşurdum benliğime Ama sen ağlayanı sevmezsin ki. Ne olur bu gece evimizde kal. Bu gece benimle ol. Şurada uyu da seni sabaha kadar seyredeyim. İstersen git sonra. Hiç olmazsa bu kadarını esirgeme benden. Al abi. Neden ama neden? Neden? Ben senin annenim. Yüzüme bak. Bu gece bizimle kal oğlum. Rica ediyorum. Hiç ağlamam. Hiç üzmem seni. Hiçbir şeyden şikayet etmem. Ne olur bir gün beraber olalım. Bir tek gün. Sana ne kadar ihtiyacımız olduğunu görüyorsun oğlum. Sen bizimle olursan yeniden güç kazanacağız varlığınla. Senin zor durumlarda ne kadar güçlü olabileceğine inancım var. <Gülüyor> Alo Adım Metin İlten Adıma ayırtmış olduğum bir yer vardı Evet e, İptarlayacağım <gülüyor> Teşekkür ederim oğlum Son defa <gülüyor> Ne olur bırakın da. Son bir defa ağlayayım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 Radyo tekrar susun erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.